Açık beyin. Nöro Pazartesi günleri 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people, and the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio. Sesuchar a chikradio. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Elif Kayalı'ya teşekkür ederiz. Don Kişot Yazan Servantes Çeviren Reşat Nuri Güntekin Okuyan Tilbe Saran bölüm. Don Kişot Köy Düğünü'nde. Birkaç gün sonra Don Kişot ve seyisi uçsuz bucaksız ovalar içinde yollarına devam ediyorlar ve can sıkıntısından bunalıyorlardı. Şövalye kralın aslanlarını yeneli beri hiçbir macerayla karşılaşmamışlardı. Kahramanımız Sir Fresto'nun sırf kendisini kudurtmak için vakaya benzer ne varsa yolunun üstünden uzaklaştırdığına inanacak gibi oluyordu. Söylemeye harcet yoktur ki, Sancho Panza durmadan adasını düşünüyor ve ne zaman onun sahip ve efendisi olacağını kendi kendine soruyordu. Köydeki hayatı gözünde tütmeye başlamıştı. Üç günden beri kahramanlarımızın kursağına doğru dürüst bir şey gitmiyor ve seyisin midesine iğneler batıyordu. Adamcağız kendine eşeğin gidişine bırakarak derin derin göğüs geçiriyor ve söyleniyordu. Ah, bir testi şarap bulsak ne hoş olurdu. Bir domuz yağı dilimi yahut sarımsaklı bir sucuk parçası ne büyük bir nimet olurdu bizim için. Sancho, talih denen kudretin bu istekleri çok fazlasıyla ayaklarına getirmeye hazırlandığını nereden bilirdi? Akşama doğru kahramanlarımız karşıdan dört adamın gelmekte olduğunu gördüler. Bunların ikisi köylüydü. Ötekiler daha ziyade mektep çocuklarına benziyorlardı. Dördü de pazarlık elbiselerini giymişler ve eşeklere binmişlerdi. Mekleplilerden birinde iki talim meçi, öbüründe de bir kitara vardı. Don Kişot'la Seyis'in yanına vardıkları zaman dördü de iri iri gözlerini açtılar. Ömürlerinde ilk defa bir gezici şövalye görüyor olmalıydılar. Onun için derin bir hayranlığa kapıldılar ve Sancho'dan efendisinin adını, sanını sordular. Sancho azametli bir tavırla, ''O benim tanıdığım insanların en cesur ve en kahramanıdır.'' dedi. Zenatı, Gezici şövalyeliktir. Sırtını yere getiremeyeceği bir tek düşmanı yoktur. Don Quixote kendisini konuştuklarını anlayarak söze karışmayı doğru buldu. Ben uzun zaman mahsun yüzü şövalye adını taşımış ve memleketinizde görülen aslanların en korkunçları ile bir savaş yaptıktan sonra bu adı değiştirmiş olan Don Quixote de la bundan sonra beni Aslanlar Şövalyesi diye çağırmalarını istiyorum. Dört yolcunun hayretleri gitgide artmaktaydı. Köylüler kendilerine pek yeni gelen bu konuşma tarzının az çok tesiri altında kaldılar. Fakat mektepliler kahkahalarını zor tuttular. Çünkü kahramanımızın pek aklı başında bir insan olmadığını hemencecik anlamışlardı. Mekteplilerden biri ciddi bir tavırla, ''Senyor Şövalye'' dedi. ''Sizin senaatiniz macera peşinde koşmak olduğuna göre, ''Bizimle beraber gelmenizden daha münasip bir şey olmayacağını sanıyorum.'' Don Quixote sordu. ''Peki siz nereye gidiyorsunuz?'' ''Senior, biz bu eyalette şimdiye kadar eşi menendi görülmemiş denecek kadar parlak ve ihtişamlı bir düğüne gidiyoruz.'' ''Söylediğinize göre bu bir baron, dük yahut prensin düğünü olacak.'' ''Hayır Monsenior, bu düğün memleketin en zengin çiftçisinin düğünüdür.'' İspanya'nın en güzel kızı olduğuna şüphe bulunmayan bir köy kızıyla evleniyor. Kızın adı Kiteria, erkeğin ki Camacho'dur. Bu köy kızına İspanya'nın en güzel kızı denmesi Don Quixote'un midesini bulandırır gibi oldu. Fakat ne de olsa bu mekteple cahil bir çocuktu. Günün birinde Dulcinea del Toboso'yu görürse aklı başına gelir ve söylediğine pişman olurdu. Bu düğün nerede oluyor dostum diye sordu. mektepli cevap verdi. Şuradaki köyde. Kamaço çok mükemmel hazırlıklar yaptı. Eğlenceler damadın büyük bir çayırlığında yapılacak. Emsalsiz bir düğün göreceğiz. Türlü türlü danslar olacak, oyunlar çıkarılacak, cambazlıklar yapılacak. Uzaktan yakından akın akın çalgıcılar geldi. Bu düğün gerçekten görülmeye değer. Onun için sizin de bizimle beraber gelmenizi çok isterdim. Sancho içini çekerek sordu. İçecek içecek vardır elbette. Mektepli ona gülerek baktı. Olmaz olur mu? Herkes yiyebildiği kadar yiyecek. Kamacho'nun eli açıktır. Dünyanın en obur adamları onun sofrasında yiyip içmekten sırt üstü yatıp kalırlar. Bu sefer ikinci mektepli söze karıştı. Basilio bir tatsızlık çıkarmazsa her şey yolunda gidecek. Don Quixote, bu da kim oluyor? diye sordu. Ah, Senior Şövalye, bu uzun bir hikayedir. Bana onu lütfen anlatır mısınız dostum? Peki hala senior, Basilyo bir çobandır. Yani çok sevdiğimiz bir çocuktur çünkü gayet cana yakındır. Güzel Kiteria'nın evine yakın bir yerde oturur. Çocukken arkadaşlık etmişlerdir. Onların sık sık birbirleriyle oynadıkları görülürdü. Bir parça büyüdükleri zaman bu dostluk değişmiş ve dünyanın en büyük aşkı şekline girmiştir. Herkes Basilyo ile Kiteria'nın er geç evleneceklerini umuyordu. Fakat kızın babasıyla Kamarço buna engel oldular. Görüyor musunuz senyor şövalye, Basilyon'un memleketin en kanı sıcak çocuğu olması iki para etmedi. Çünkü fakir olmamak elinde değil. Kırlarda güttüğü birkaç koyundan başka elinde avucunda hiçbir şey yok. Bunun için Kiteria'nın babası onun lafını bile ettirmedi. Zengin Kamacho'yu damatlığa kabul etti. Böyle olunca da kıza boynunu büküp peki demekten başka yapılacak iş kalmadı. Basilio'yu da düğüne davet ettiler tabii. Şimdi uygunsuz bir şeyler çıkmasından korkuyorlar. Çünkü zavallı çocuğun gözleri adam akıllı kararmıştır. Yarın sevdiğini büsbütün kaybettiğini görünce canına kıymasından korkulur. Sancho, bu kadarcık bir şey için ölmeye kalkmak akıllı adam işi değildir, dedi. Don Kişot ilave etti. Böyle bir şey olursa çok canım sıkılır. Sonra suyisine döndü. Sancho, bu macera bana merak veriyor. Bu efendilerle beraber güzel Kiteria'nın düğününe gidersek fena olmayacak. Ne dersin? Sancho, ben de sizin fikrinizdeyim senyor dedi. Çünkü böyle bir ziyafet pek kolay çiğnenip geçilmez. Ah Sancho, sen karnından başka bir şey düşünmez misin? Karın yabana atılacak şey değildir. Hele dolu olursa. Ben kendi hesabıma bu zavallı Basilio'ya bir muhabbet duyuyorum. Başına bir şey gelirse çok üzüleceğim. ''Beni bu düğüne götüren biricik sebep budur.'' İki mektepli bu karara memnun oldular. Çünkü yeni dostlarının düğüncüler üzerinde hoş bir tesir yapacağını ve Don Kişot'un deliliklerine tatlı tatlı gülüneceğini umuyorlardı. Yolcular köye bu düşüncelerle vardılar. Ortalık kararmıştı. Fakat düğün yeri hep bir arada yanan binlerce meşalenin aydınlığıyla gündüz gibiydi. Her tarafta flüt, zurna, davul ve kasraniyet sesinden başka bir şey işitilmiyordu. Herkes neşe içindeydi ve ertesi gün yapılacak düğün eğlencelerine sevinçle hazırlanıyordu. Gökyüzünün güneşi henüz doğmamıştı ki, Manche Eyaleti güneşi, Aslanlar Şövalyesi eşsiz Senior Don Quixote dimdik ayaktaydı. İlk kişi seyisini çağırmak oldu fakat cevap alamadı. Sancho'nun uyumakta olduğunu görünce içini çekti ve mırıldandı. Dünyada bu Sancho panzadan daha mesut adam var mıdır? Ruhu üzerinde en küçük bir kaygı ve tasa yükü yok. Düşüncesi sevgili eşeğinden başka bir şey değildir. Onun da bundan memnun olup olmadığını ancak tanrı bilir. Ah, bu adamcağızın yüreğinde ne mesut bir sadelik var. Nankör bir güzelin kulu, kölesi olmadığı için ne kadar mesut olduğunu acaba biliyor mu? Karısı ona aşk ıstırabı çektirmiyor. Onun için bütün geceler birbirlerinden kıl kadar farksızdırlar. Akşamdan sabaha kadar en küçük bir hareket yapmadan uyuyor. Hey Sancho dostum uyan artık. Seni ne saadetler ne zevkler beklediğini hiç aklına getirmiyor musun? Köylü yine de uyanmadığı için Don Kişot onu mızrağının ucuyla birkaç kere dürtüklemeye mecbur oldu. En sonra Sancho'nun gözleri açıldı. Aman senyor ne yapıyorsunuz? Kebap şişine beni mi geçiriyorsunuz? Rica ederim bana kıymayın. Ahçıbaşı, kızartılacak süt danası ben değilim. Yanlış kapı çaldınız. Ben Aslanlar Şövalyesi'nin kahraman sayısı Sancho Panza'yım. Don Kişot, aklını başına al Sancho, dedi. Ben Kamacho'nun kebapçı başısı değilim. Köye dönmemizin tam zamanıdır. Köylü yerinden kalkarak, Sözünüze inanıyorum senyor dedi. Çabuk olalım. Havada öyle güzel kokular dalgalanıyor ki ahcıların bize ne hazırladıklarını görmeye gitmekte gecikiyoruz. Evet çabuk olalım. Hem de mahsun Basilyo'yu görmek ölümünün şahidi olmak için acele etmeliyim. O daha ölmedi senyor şövalye. Sen bu işlerden ne anlarsın sanço dostum? Bu Basilyo belki benim cinsimden bir adamdır. Güzel kiterya için aşkından yanıp kül oluyor. Belki yakında ben de onun akıbetine uğrayacağım. Senyor şövalye, etrafımız sevinç ve saadetle dolup taşarken siz neden bu kadar mahzun olursunuz? Her taraftan yükselen flüt, kitara ve zurna seslerini işitmiyor musunuz? Delinin biri değilse, Basilio bile belki kitarasının evlenmesine sevinecek. Çünkü bu koskoca meydanda hangi baba yiğit bu kalabalığa böyle bir düğün ziyafeti verebilecekti? İnanın bana senyor, kız böyle zengin bir kocaya varmakla budalalık etmiyor. Sus Sancho, senin bu şeylere aklın ermez. Kahramanlarımız böylece konuşarak küçük ormandan çıktılar ve köye girdiler. Onların gelişleri epeyce merak uyandırdı. Herkes dönüp dönüp bakıyor ve bu adamların burada ne aramaya geldiklerini birbirine soruyordu. Biri, At çok sıska, dördü. Bir başkası, evet ama atın sahibini gördünüz mü diye gülüyordu. Nereden geliyorlar dersiniz, kim davet etmiş acaba? Şövalye ağır ve vakur bir tavırla ilerliyor, kadınları büyük bir nezaketle selamlıyordu. Çok yer kapladığını söyleyerek atından inmesini rica ettikleri halde razı olmadı. Öte yanda Sancho Panza da çayırlar arasında geziyor, cambazlar ve çalgıcıların kurmuş oldukları kerevetlerin etrafında dolaşıyor, üzerlerine tabaklar ve kadehler dizilmiş masalar arasından geçerek mutfaklar tarafını arıyordu. En sonra havadaki güzel kokuların kılavuzluğuyla onları bulmaya muvaffak oldu ve doya doya seyretti. Bir kara ağaç sırığına geçirilmiş bir bütün öküz büyük bir ateş üzerinde döne döne kızarıyordu. Onun yakınında fıçı büyüklüğünde altı kazan içinde çorba kaynamaktaydı. Bir masa üzerinde yığın yığın küme hayvanları ve av kuşları bu kazanlar içine atılmayı bekliyorlardı. Bu masada tavuklar, yaban ördekleri, birkaç kaz ve bir kral sofrasını süslemeye layık iki tavus kuşu görülüyordu. Daha ileride bir beyaz ekmek dağı bir peynir tekerlekleri yığını ile omuz üpüşmekteydi. Bir köşede kızartmalar için iki kazan zeytinyağı, altmış şarap fıçısı duruyordu. Başlarına uzun beyaz takkeler geçirmiş otuz kadar ahçı kocaman ocaklar, sayısız tabaklar ve kazanlar arasında durmadan çalışıyorlardı. Bu hazırlıklar Sancho'yu adeta kendinden geçirmişti. Hayran hayran etrafına bakıyor, gülümsüyor, ara sıra ağzı sulanarak dilini dudakları üzerinden geçiriyordu. Kendi kendine, meydan açık, kim isterse bizimle savaşa gelsin buyursun. Altı aylık bir muhasaraya dayanacak haldeyiz. Sancho, korkunç bir iştahla, yalana yalana kazanların etrafında dolaşmaktaydı. Ah! şu kazanda kaynayan çorbaya el çabukluğuyla bir somun parçası daldırabilse, bu arzuya karşı koyamayarak ahçılardan birine yanaştı ve derdini anlattı. Adam hayret etti. Ne söylüyorsun sen? Çorbaya somununu daldırmak mı? Amma da küçük gönüllü adamsın sen dostum. Senin gibi dişlerine ve midesine güvenen baba yiğitler için değil de kimler için çalışıp çabalıyoruz biz? Ver şu tasını Allah'ını seversen. Görüyorum ki bu gövde ve karınla sen bizlerdensin. Çorbalarımıza, kebaplarımıza şeref verirsin. Herkes şu demir parçalarına sarınıp bürünmüş, şu kuru ve uzun yalı kazığına benzese. Biz ahçıların her gün yüzümüz güler mi? Sancho Panza, ahçının gösterdiği adamın kendi efendisi olduğunu söylemeye cesaret edemedi ve büyücek bir tas uzattı, ahçı bir kepçe yakaladı ve Sancho'ya çorbayla beraber bir bütün tavuk verdi. Hadi bakalım evlat, şu kuşu mideye göçür de bir parça iştahın açılsın. Don Kişot mutfakları hiç aldırış etmemekteydi. Atıyla çayırın içinde dolaşıyor, etrafında konuşulan şeylere kulak kabartıyordu. Herkes zengin kamarço ile güzel kiterya’nın lafını etmekteydi. Düğüncüler gelini hemen hemen venüs mertebesine çıkartmaktaydılar. Don Kişot kendi kendine homurdanıyordu. Bu herifler hamalat, köylüler, hayvan gibi mahluklar. Bu memleketin bir kızı bu kadar övülmeye değer mi? Bu aptallar Dulcinea'yı tanımıyorlar. Kahramanımız kalabalığa şöyle bağırmak istiyordu. Siz hepiniz kara cahillersiniz. Benim Prenses Dulcinea'm yanında bu kiterya şebek gibi kalır. Don Quixote Yazan Cervantes Çeviren Reşat Nuri Güntekin Okuyan Tilbe Saran Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Elif Kayalı'ya teşekkür ederiz. <Sessizlik> Selim Hemşire, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki vücudum mesaj yolluyor. Fazla mesaj psikolojini bozar. Bak, bu bünyayı da dengesiz hale getirirsin. Vücuduma söylüyorsun, kesinlikle mesaj atmıyor. Mesajın zararı olur mu canım? Bakın, Vodafone'un avantajlı mesaj paketlerinde ayda sadece 6 liraya, isteyene her yöne 500, isteyene Vodafone'lular arası 5000 SMS var. Ayrıntılı bilgi için mesaj yazın, 79.99'a ücretsiz gönderin. Alo. Alo, Adnan Bey. Buyurun. Ee, efendim, şimdi şirketinizin telefon faturasını aklınızda tutun. Evet, tuttum. Çok güzel. Şimdi onu ikiye bölün. Eee? Hah, işte bir sonraki faturanız sadece bu kadar olacak. Nasıl yani? E çok kolay. Siz de Mileni.com'a geçin, şimdiki faturanızın yarısını ödeyin Adnan Bey. Tıpkı 55 bin şirketin yaptığı gibi. Üstelik ön ödeme, sabit ücret ve taahhüt yok. Mileni.com sabit telefon hizmetleri. Ayrıntılı bilgi için 444-1045 veya mileni.com.tr Beklediğiniz an geldi. 38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali başlıyor. 3 Ağustos Iran. Viyana Filarmoni Orkestrası, Lang Lang, Radulovu, Arvo Pärt ve daha birçok yıldızla klasik müziğin ışlıtası İstanbul'da. Lale üyelerine %25'e varan indirimler. Biletler biletixli iksv'de. Festival sponsoru Borusan. Bilgi için iksv.org. <Gülüyor>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 Hilmi Tezgör'ün hazırlayıp sunduğu Vertigo, her pazartesi saat 21'de Açık Radyo'da. Açık Radyo Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Hümaculum'a teşekkür ederiz. tick my brain my neuropolitika Neuro neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbüz. Efendim günaydın. Merhabalar efendim. 24 Mayıs 2010. Da kayıtlanacak, yayınlanacak programdayız. Evet. Biz biraz gerideyiz. Ee, olsun. Ee, Hüme Hanım'a çok teşekkür ederek e, başlayalım. Ee, nerede kalmıştık o abi? Şey, şeyi tartışıyorduk tam hani. E, gal tarzı e, beyinde e, insani işlevleri lokalize etmeye çalışıyorduk. Ee, bunun bir nevzuhur hali, ister bu fonksiyonel MR vesaire vesaireyle vardı. Bunu nasıl olduğunu söylüyorduk. Sen tam... Ee, önemli bir şey dediydin. Bunlar, bunlar kategorilerdir. Evet. Evet. Ee, işte, e, gel, böyle devam edelim. Ee, evet. E, e, şöyle düşünelim. Yani e, ana sevgisi. Mesela işte doğal olarak işte Darwin'in ortaya çıkışından itibaren işte biliyoruz ki bir, bir şey var. Bir, bir sağ kalım dürtüleri var. Tabii. Elbette ki ana kendi soyunu sevecek ki ona iyi bakacak. Ve şey ve soyunu devam ettirecek. Tabii. Evet. Ama hani işte bu, bu, bu sosyal türlerde e, giderek e, tabii ki e, doğum sonrası e, çevreyle etkileşimin e, süresiyle birlikte de elbette ki değişecek ve bireyselleşecektir. Peki hadi sen devam et buna. Hayır evet, çok güzel başladın. E, aslında bu sosyalleşme e, yani insan İnsan kendini bir yandan evrime bağlayıp canlılar dünyasının bir parçası olarak kabul ediyor ve iki hafta iki bir evrimden söz ediyor ve benzetmeler yapıyor. Ama kendisini sosyal davranış bağlamında çok çok ayrı yere koyuyor. ...ya yani burada şey bir tavır var... Ee, ...ironik... ...ve bence dürüst olmayan bir tavır var... ...yani... ...birçok işlevini, üremesini... ...hayati işlevlerini... ...beslenmesini... E, ...hayatta kalma dürtülerini... ...diğer canlılarla... ...net olarak bağlayıp... E, ...onlarla birlikte kendini kabul ediyor... ...ama ne zamanki... ...sosyal... E, ...kavramlara geliyor ideolojik kavramlara geliyor, kültürel kavramlara geliyor, sanatla ilgili kavramlara geliyor. Traumatik olarak kendini diğer canlıların dünyasından ayırıyor. Bu böyle bir şey var. Bu aslında bana göre evrme kesin kesin inanan insanların yapmaması gereken e, e, büyüklükte bir ayrım. E peki hadi gel, yür <gülüyor> kendini bakalım bunu Son bileyim araştırmaları. Ki fonksiyonel MR dediğimiz yöntemle yapılan araştırmalar yani bazı düşüncelerin üzerine balyoz gibi iniyor. Ne gibi? Bu araştırmaların normal sayılan, hasta olmayan, örneğin sokakta gezen veya işte kendisi gönüllü olan insanlar üzerinde yapıldığını hatırlatalım. Biz girelim diyelim ki aletlerce. Tabii, yaşına. tabii. Normaliz ya. Tabii. Ya, tabii öyle. <gülüyor> yani tabii, çok geniş bir kategori içinde. Normal sayılırız. Tabii, çünkü nörolojik bir tanısı konmuş bir hastalığımız yok. Ee, Allah şükür. Efendi size. insanlar sayılırız peki. Yani şimdi öyle şeyler gösteriyor ki e, hassas olduğuna filan bakmadan inanç konusuna gelelim. İnsan kendini inanç ee, hani inanma ve inanmama babasında çok farklılaştıran bir canlı. Hatta diğer canlılardan kesin olarak ayırdığı konulardan birisi de bu. Ve ee, bir takım işte insan kategorileri var. İnanan insan ki din anlamında inanan insan, dine inanmayan bir insan. Ondan sonra sorgulayan ve yolunu arayan agnostik bir insan tipi. Bunlar insanlara sıfat olarak yakıştırılabiliyor. Ve biz bunu biliyoruz. Ama hiçbir şekilde agnostik bir beyin neye benzer? İnanan bir beyin nedir? İnanmayan beynin, inanan beyinden biyolojik anlamda farkı nedir? Bunu tanımlayamıyoruz. Çünkü beyin en basit işlevinden en sosyal ve kültürel işlevine kadar kategorik şeyler sağlıyor yardımlar sağlıyor. Bu kategorik yardımları genelleştirmek indirgemeciliğin en danışkası. Çünkü çok çok çok genelleştirme herkes için bunun varlığını beyinde e, öneriyor. Yani son yapılan araştırmalardan bir tanesi, işte Hristiyanlık bağlamında çok fazla. Ee, kökten bir inanca sahip olan bir grup insanla e, ben bu inancın tamamen dışındayım Tanrı'ya inanmıyorum diyen bir grup insanın karşılaştırıldığı bir e, fonksiyonel MR çalışması yakınlarda yayınlandı. Bu iki insan arasında yapılan çalışmalar iki insan grubu arasında yapılan çalışmalarda beynin inanca ve inanmaya ve inanmamaya hiç bakmadığını gösteriyor deney sonuçları. Diyorsun. Yani, yani kişinin e, inandığı konu veya inanmadığı konu ne olursa olsun kategorik olarak beyinde ışıldamalar var. Ee, gel ben buna ufak bir kontur yapayım. De, bu, tabii ki bu e, Tekrar tekrar yine gal tarzı bir e, frenolojiyle her şeyi e, her soruyu öyle soralım ki e, fonksiyonel MR'de beyinde bir şeyler parıldasın ve onun merkezinin ne olduğunu düşünelim. E, bu değil muhtemelen. Ama e, senin söylediğine paralel bir şey hatırlıyorum. Irkçı e, fanatizmi e, beyinde lokalize etmeye çalışmak. E, Galiba galiba bir Amerikan çalışmasıydı emin değilim e, tam şimdi e, geride kaldı biraz biraz bakıp bunu doğrulamam e, gerek e, ama e, çalışmaya katılanlara belli bir e, işte böyle bir süptil ırkçılık e, eğilimlerini de saptayacak bir ölçek verip. E, fonksiyonel emara diyelim ki e, yine e, tam ayrıntısını e, söyleyememem dolayısıyla hoş görsün dinleyiciler ve sen beni ama diyelim ki şöyle olsun deney tasarımı e, hani temel ırkçılık e, şeyi e, objesi siyah yüzler midir diyelim ki siyah yüzler ve beyaz yüzler gösteriliyor olsun o özel soruşturuğuyla ırkçılık puanları yüksek olan grubun ırkçılık puanları düşük olan gruba göre siyah yüzlerde gösterdikleri özel bir aktivasyon tarzı var. var. Bu da bu da bir ırkçılık merkezin Hayır öyle değil. Tam. ...bir e, beyinde genel olarak... E, ...tiksinti merkezinin... E, ...merkezi de tırnak içine alarak söylüyorum... E, ...işte... ...bir insula denilen... ...özel bir beyin yapısı... ...işte e, değil mi... E, ...temel tiksintilerimizi... E, ...bu ne ne... ...bir takım besinlerden mi tiksiniriz... ...bir takım evet. kokulardan mı tiksiniriz... Evet. ...onu e, belirleyen yerdir... Bir de ...ama ayrıca... bir takım sosyal imajlar... Hı. Ee, bu ideolojik olarak şartlanmış olan bir takım kişilerde aynı yerde aktivasyona neden oluyorlar. Kesinlikle. Bu çok, çok şey değil mi? Kesinlikle. Çok enteresan ee, değil mi? Tabii ama aynı zamanda sosyal bilimle işte nöre bilimin en son yani bence nöre felsefe bu. Veya böyle olmalı. Biraz önce söylediğim merkezde mesela negatif ve olumsuz korku ya yönelik belleğimizle ilgili merkez demeyeyim ama bir Amigdal isimli bir çekirdekçik var. Bu çekirdekçik senin bahsettiğin alan arasındaki gelgitler veya ilişkiler bu şeyi... E, doğal değil mi? Yani Do bunların <gülüyor> e, bozulduğu bir takım, yavaş yavaş bozulduğu bir takım hastalıklar var ki artık e, tiksintisi bitiyor. Ve bu, bu insanlar bu özel demans ya da bunama hastalıklarında e, ellerine ne gelirse ağızlarına atmaya başlıyorlar e, <gülüyor> tam tersi. İşte bu e, söz konusu çalışmada da ışıldayan, parlayan, e, hiperaktif olan yer... E, ...işte bu tırnak içindeki e, tiksinti bölgesi. Tabii ama o ne, ne... ...çok genel bir tiksinti bölgesi. Yani... Tabii tabii. tabii. Heh, i̇şte tabii. bu işte, genel kategorilerin e, söz konusu bireylerin dağılımına göre... ...aslında şey olacağı, şekillerini belirleyeceği, içeriklerinin de yer... Olsa gerek herhalde. Gecelikle. Ee, ne yapalım? Elif bir şey yapalım mı? Bir ara verelim mi yine? Peki. E, geçen hafta e, Aynur'un yeni albümünden dinlemiştik. Sen yine onu istedin. Ne güzel yaptın. E, dediğim gibi ben de e, bayılıyorum bu hanıma. E, aynı albümden bu kez Yaramaz Aşık dinleyeceğiz. Bu bir Sivas Emlek Türküsü. Yarım geçti üzgün gördüm yüzünü yoksa bir hayratı Aynur'dan yaranmaz aşık. Ee, Aşıklar peki, benim oluyorlar. E, dur şimdi şeye girmeyelim. <gülüyor> e, sen de yarattığı e, yansımalara girmeyelim neyse bu şey o, özel bir konu olabilir. Bunu Niye ayrıca te konuşursun. Tehlikeli buluyorsun yani? E, yarım saatlik zamanımızda tehlikeli buluyorum. E, Aynur şey seyrek olarak Türkçe söyler de güzel söyler ne güzel oldu. <gülüyor> Ee, ne konuşuyorduk? Ee, evet o şeyden, yani sürekli olarak o kategorik e, şeyle, organın kategorik özelliğiyle e, dış dünyanın veya iç dünyanın kavramsal zenginliği arasındaki e, ilişki konusunda dikkatli olmayız olmalıyız diye düşünüyorduk. Peki, o zaman demek ki bir felsefeci bir e, konuğumuz olduğunda tartışacağımız şeylerden biri e, yine hani felsefeciler bağışlasın demek ki beyinde bir takım e, beyim yerindeyse böyle bir e, Kantian Numenlerin yeri var. Kesinlikle inanıyorum. Yani e, o, o da o da kişinin e, Emsalsiz öznel yaşamıyla e, şekilleniyor. Kimi karaf atmadan, lağım kokusundan e, tiksinirken e, kimi de bir, bir siyah yüzden. Tabii. tabii. E, ya da hani bizim ülkeye özgü e, ırkçı durumlardan e, aynı bölgede e, tiksinti alametleri e, e, ortaya çıkarıveriyor. Şimdi tabii e, yakın dönemin beyin araştırmalarının Sağladığı e, bilgiler, kategorik olarak en fazla inanmamız gereken bilgiler. Yani sosyal hayatta toplumlar, sınıflar, zümreler, kültür grupları, inanç grupları, e, kendilerinden varsaydıkları insanların hep aynı şekilde düşündüğünü, hep aynı şekilde davrandığını <gülüyor> ve hep aynı şekilde algılamalar içinde olduğunu varsayma üzerine kurulmuş sosyal gerçeklikler. Ama beyin araştırmaları bize gösteriyor ki aslında bu grupların içinde her türlü sosyal grubun içinde sosyal bakımdan inandığını söyleyen, sosyal bakımdan kabul ettiğini söyleyen ama beyin olarak... Farklı reaksiyon veren, farklı tepki veren, heterojen, çoğulcu bir görüntü var. Bu da şeyi gündeme getiriyor. Yani e, insanın iki tür kimliği var. Bireysel kimliği ve sosyal kimliği. Bu son derece önemli bir konu. Birçok şeyin üstünü açmak için bu konulara girip konuşulması gereken bir konu. Bireysel Kimlik dediğimiz zaman tabii ki kolaylıkla anlaşılacağı üzere biyolojiye daha yakın. Bizim biyolojik yapımıza daha yakın. Dur dur dur dur dur ben bunu hemen yemedim. <gülüyor> Devam et hadi bakayım sen. Ama sosyal kimliğe geldiğimiz zaman o biyolojik gerçekliğin üzeri örtülmüş oluyor. Yani bir rol oynama üzerine kurulmuş bir sahne sosyal ilişkiler. Şimdi... Kamera olsaydı sana sol gözümün hafif kırptığımı e, yok böyle kıstığım olacak da şeyi sorguluyorum. Böyle e niye niye, niye e, bireylik e, sosyallik tarafından zaten belirlenmiş olmuyor da sen niye bu e, ikilemi Tabii. tutup bireyliği biyolojiye koyduğunda böyle Tabii. bir Tabii. radikal farklılığı tutup da... Tabii. Tabii sol, sol gözünü kı kısmakta çok haklısın. Çünkü Yok yani... sağ gözünü de kısabilir mi? İstersen yani iki gözün olur. de kıs. Yani bu aslında göz kısılmalı konular bunlar. Heh. Yani kesinlikle. Yani hiç böyle bir reçete verilecek konular değil bunlar. Ve kimsenin de reçete beklememesi gerekir bu tartışmalarımızdan. Gittiği yere kadar gidecek açık radyoda. Bu bizim kafa karışıklığımız. Ee, her türlü düşüncede olduğu gibi bir bulaşıcı... ...duruma gelene kadar... ...bu sürecek. Ee, şöyle... ...bireysel... ...veya birey bazındaki... ...davranışlarımız... ...ki o ayrım... ...daha çok içgüdüsel... ...hormonal... ...kimyasal... ...ve çok çok kendi başımızda... ...olduğumuz zaman... ...kendimizde uyum içinde çelişki içine düşmeden ortaya koyabildiğimiz davranışlar. Bunu çok doğal görüyorum ben. Ama bu davranış biçimlerimizin içinde e, beynin ödül sistemi denen ve her geçen araştırmanın daha fazla ortaya koyduğu ödül sisteminin bize sürekli empoze ettiği ve kazanmamız gerektiğini söylediği, elde etmemiz gerektiğini söylediği e, şeyler var, davranış biçimleri var. Bu davranış biçimlerinin çoğu sosyal platformlarda pek kabul edilir şeyler değil. Çünkü başka bireylerin ödül sistemleri de devreye giriyor. Bence hukuk da buradan ortaya çıkıyor. Hukukun ortaya çıkmasının nedeni de bence biyolojik. Başka türlü başka türlü o bireysel dediğimiz insan davranışlarının bir süre sonra gruplaştığını görüyoruz. Bir süre sonra bir millete ait olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra bir ırk'a ait olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra bir dine ait olduğunu görüyoruz. O zaman o bireyden e, kaynaklandığını söylediğimiz doğal ödül sistemi davranışları koskoca bir insanlık grubunun e, davranış haline geliyor ki bunun deneyimlerini insanlık inanılmaz acılarla yaşamış durumda. Evet. Ya genel hatlarıyla ile uzlaştığımızda kuşkum yok Oğuz abi ama e, şey itirazım var ve bundan sonraki programlarda belki bir, bir bir kısım konuklarla da buna devam edelim. Bana sorarsan e, insan bireyselliği dendiğinden itibaren farklı bir düzleme geçiyoruz. Bir şey atlıyoruz. Bir e, bir bir e, Düzlem atlamış oluyoruz Tabii. ve aslında o sosyallikten ayırt edilemez bir bir kavramlar dizgesiyle tarif edeceğimiz bir emsalsiz Tabii. insan Tabii. bireyine geçiyoruz. Tabii. Ee, Ama başka bir taraf başka bir taraf henüz birey olmamış biyolojisiyle belirlenen bir primat olan basit bir primat olan Homo sapiensin tarifi. E, Başka bir tarafta ve ben bana sonra sen ikisini de aslında bir başına neuro eki alacak bir şeyi var. Bunlara bir neuro koyabiliriz, açıklayabiliriz. Neuro sosyolojimi diyelim, neuro antropolojimizi diyelim, işte. Hepsi niye Evet ama ben biyoloji tarafındadır toplumsal benlik sosyal taraftadır. Ona bir, ona bir belli itirazlarım var. Bu da uzlaşabileceğimizi Tabii. düşünüyorum. Tabii. Ee, ne yapalım? Sen bir e, özetlesen mevzumuzu da yok, yavaş yavaş bitirsek. Bence özetlenecek bir mevzu yok. Devam ettirilmesi gereken bir mevzu var. Onun da önümüzdeki haftalarda devam ettireceğiz. Eh pekala o zaman Sonuna geldik programın O zaman şey sonuna geldik programı Pekala Homo sapiens beyninin işte, Şu terra gezegenindeki en karmaşık Sosyal yetenekleri de kendinde temsil etmesi gereken beynin Tuhaflıklarını tartışıyoruz Dolayısıyla da ister istemez bütün insan bilimlerinde Bütün e, fizik bilimlerin başına da bir nöro koymaya gayret ediyoruz. E, bizler de birer e, nörologlarız falan filan. Evet, Öyle bir şey. Şeyleri... Ama e, indirgemeci nörologlar değil. <gülüyor> İyi tamam kendimizi bundan da mada tuttuk. Evet. E, peki hadi zamanımız doldu. E, Hoşçakalınız efendim. Hoşça kalın efendim. Açık Bey My brain is always ticking my brain